Doğum sırasındaki harikalar, peygamber evinden sonra bütün Mekke'ye, daha sonra da dünyaya yayıldı. Kabe'de bulunan putlar o gece hep baş aşağı devrildiler. Sava adıyla bilinen ve ateşperestler tarafından mukaddes kabul edilen gölün suları yine o gece kurudu. İstar Abat bölgesinde bulunan ve ateşperestler tarafından Tanrı olarak kabul edildiği için bin seneden beri söndürülmeyen ateş o gece söndü. Meşhur Fars hükümdarı Nuşi sarayı sanki deprem oluyormuş gibi sallandı ve 14 kulesi o gece devrildi. Fars hükümdarı kulelerin yıkılış sebebini o devrin en ünlü kahini Satıha sordu. Bu adam 100 yaşını geçmişti ve Ömrünün son günlerini yaşandım. Kitaplarda haber verilen son peygamber öyle sanırım ki şu an gelmiştir. Sarayın yıkılan 14 kulesi sizden 14 hükümdar geçtikten sonra devletinizin yıkılıp gideceğini gösterir. Kutsal ateşinizin sönmesi de o peygamberin ateşe ya da puta tapanlara karşı üstün geleceğine işarettir dedi. ''Satıhın'' dedikleri aynen çıktı. Taştan uyunmuş putlara tapanlar sonunda o putlar gibi darmadağın oldular. Ateşe tapmakta ısrar edenler ebedi bir ateşe kavuştular. Fars hükümdarı Perviz daha sonraki yıllarda Peygamberimizin gönderdiği İslam'a davet mektubunu parçalamıştı. Bunun cezası olarak öz oğlu tarafından hançerle parçalandı. Ülkesi ise... 14 hükümdarın idaresinden sonra 2. Halife Hazreti Ömer zamanında İslam toprakları arasına katıldı.